Yazılı olarak veya başka türlü vasıtalarla bunlara reddiye veriliyor. Yani bunlarla oturup konuşma gibi bir şey söz konusu olamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaten müteşabihlere tutunan kimseleri gördüğünüzde onlardan sakının ve sakındırın, onlarla beraber oturmayın diye yasaklıyor. Abbas bin Avam dedi ki, Şüreyk bin Abdillah 50 seneye yakın bizim orada kaldı. Ona dedim ki, Ey Ebu Abdillah, bizim orada muhtezil bir topluk şu hadisleri inkar ediyorlar. Onlarca hadis zikrettim. Dedi ki bize gelince biz şu dinimizi tabiinden aldık. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden aldılar. Peki onlar dinlerini kimden almışlar? Yani ee, sahabe ve tabiinin döneminde malumunuz işte dininizi kimden aldığınıza dikkat edin uyarısı. İşte isnat dindendir. Bu dini isnatsız aramaya kalkışan kişi merdivensiz çatıya çıkmaya çalışana benzer diyerek bu konuda uyarmışlar. İşte bu mutezile görüşleri de ortaya atıldığı zaman diyor ki Şurayk bin Abdillah biz bunu tabinden aldık. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Yani üzerinde bulunduğumuz akide Allah Resulü'nden sahabenin aktardığı, sahabenin tabine aktardığı bir akidedir. Peki mutezilenin çıkışı ne? Nereden gelme? Bugün bu mutezileyi işte Hizbut Tahrir denilen gruplar aynıyla aynı akideyi devam ettiriyorlar. Ee, yine ilahiyatçılardan pek çok kimse bu mutezli akidesine revaç vermekte. Genel olarak bir de kelamcılar bizden değildir. Başını atmışız. Kelamcılar ile kastedilen, Kur'an ve sünnet naslarına akılla tevilde bulunan, Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili konularda delilsiz yorumlarda bulunan, sahabenin susup teslim oldukları konuda susmayan, Haberi vahidi hüccet saymayan kimselerdir. Kitap ve sünnetten kendilerine delil getirildiğinde ona felsefi metotlarla açıklama getirenler, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında böyleydi, şimdi biz başka şeye uyabiliriz diyenler ve buna benzer akl tevillerle naslara muhalefet edenler de yine bu kelamcılardandır. Şu ayet onları reddetmektedir. Hucurat suresi ilk ayeti, ey iman denler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuzey'il kablesinden biriyle vuruşan iki kadın hakkında hükmetti. Bunlardan biri hamile olan diğerine taş atarak onun karnındaki çocuğu öldürmüştü. Yani bunlar bir kavga esnasında. Kadınlardan birisi hamile. Hamile olmaya diğerine bir taş atıyor. Onun karnındaki çocuk düşüyor. Ölüyor. Dava yaşarak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. O da karnındaki çocuk için... Bir diyet ile erkek veya kadın köle olarak kurreye hükmetti. Yani bu e, tam bir cinayetin yani bir adam öldürmenin diyetidir. Borçlu duruma düşen kadının yakını şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü içmeyen yemeyen konuşmayan ve ağlamayan bir çocuk için nasıl tam diyet borçlanırız? Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ancak kahinlerin kardeşlerindendir. Evet, bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hüküm vermiş. Bu kadında itirazvari hem de kafiyeli sözler dizerek, sözünü süsleyerek konuşuyor. Yani yemeyen, içmeyen, konuşmayan, ağlamayan bir çocuk nasıl işte akıllı, büyümüş, yetişmiş bir adamla aynı diyet hükmedilir? İşte bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadın kainleri kardeşlerindendir buyuruyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Kazı Fatıma'nın kapısını çaldı ve ikiniz gece namazı kılmıyor musunuz buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü nefislerimiz Allah'ın elindedir. Bizi uyandırmayı dilerse uyandırır dedim. Bunu söylememiz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrıldı. Sonra geri dönüp giderken dizine vurarak şöyle dediğini işittim. Zaten insan pek mücadeleci, pek tartışmacı bir şeydir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir yine. Yani Ali radıyallahu anh söylediği söz doğru olabilir. Fakat Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları namaza uyandırmaya geldiğinde böyle söylemesini Allah Resulü hoş karşılamıyor. İnsan çok tartışmacı, çok cedelici bir şeydir diyerek gidiyor. İl-Mesud radıyallahu şöyle demiştir. Sizleri insanların çıkardıkları bidatlerden sakındırırım. Zira din kalplerden bir seferde gitmez. Lakin şeytan Kişinin kalbinden iman çıkıncaya kadar ona bidatler çıkarır. İnsanların Allah'ın kendilerine yükümlü kıldığı namaz, oruç, helal, haram gibi farzları terk edip Rableri Allah Azze ve Celle hakkında konuşmaya başlamaları yakındır. Kim bu zamana yetişirse kaçsın. Denildi ki, ey Abu Abdirrahman nereye kaçalım? Nereye değil, kalbiyle ve diniyle kaçsın, bidat ehlinden kimseyle oturmasın. Bu El-Lalka'yı e, itikatta Esbani El-Hucce'de ve benzerini Darimi rivayet etmiştir. Yani insanların üzerine farz olan, işte namaz, oruç gibi mükellefiyetler konusunda cahil kaldıklar. Yani bu konuda e, herhangi bir hadis, sünnet, bu bilgileri yok. Fakat Allah Azze ve Celle hakkında e, herkes değişik şeyler konuşuyor. Mesela kendisine Selefi diyen bir kesim, Kurup, Allah Azze ve Celle'nin fiilleri, sıfatları hakkında konuşuyor. İşte Allah'ın semada oluşu, el sıfatı, yüz sıfatı, yani bir insana tevhid diye anlattığı şey bundan ibaret oluyor. Fakat namaz, abdest, bu gibi konulara gelince mezhep tahıl etmeye e, teklif ediyor. Halbuki e, Kur'an ve sünnete, yani Allah'ın kitabına ve hadislere Muhatap olmak her iman edenin üzerine farzdır. Her iman edenin Allah'a ve Rasul'e itaat etmesi farzdır. Bu farz olan itaati engelliyorlar. Yani marufu nehy ediyorlar, yasaklıyorlar. Nehi maruf yapıyorlar, emri bil münker yapıyorlar ondan sonra. Mesela tekfircileri görürsünüz, bunlar... İşte birilerinin kafir olduğuna hükmetme meselesinden bahsederler. Falan kafir midir, değil midir, yani onu tekbir etmezsen sen de kafir olursun falan gibi bu konularla ciddi insanları bunalıma sokarlar. Fakat abdest, namaz, oruç, hac bunun gibi her ferdin kendi üzerine farz olan meseleler gelince bu konuda mezhep taklidi gündeme gelir. Yani bu konuda cehalet hakimdir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda sufilere baktığınızda onlar Allah Azze ve Celle hakkında değişik itikatlara sahipler biliyorsunuz. Mesela işte tevessülü hatta istigaseyi meşrulaştırmak için, kabirdekilerden, ölülerden yardım istemek için derler ki işte sen diyor bir belediye başkanıyla mesela işin olsa diyor ne yaparsın diyor bir odacı veya ona yakın birisine ayarlarsın ki vesile olsun. İşte bizim de Allah'tan doğrudan isteyemememiz bu yüzden diyorlar. Böylelikle Allah Azze ve Celle'yi çok kötü bir benzetmeyle mahlukuna benzetiyorlar. Ve Allah'a bir iftiradır bu. Niye? Çünkü belediye başkanı veya yetki sahibi herhangi bir beşer. Kapısının arkasında ne olduğunu bilmez. Senin ne derdin var bunu bilmez. Dolayısıyla derdini anlatacak bir aracıya ihtiyaç duyarsın. Çünkü bu acizdir senin derdini bilmez. Peki Allah Azze ve Celle öyle mi? Yani senin gönlündeki sıkıntıyı Allah bilmiyor mu da bir aracı vasıtasıyla sen bunu e, böyle şey yapıyorsun? Nasıl olur da zalim bir despota Allah Azze ve Celle'yi kıyaslarsın? Bunun gibi veya başka bir yerde şöyle derler. İşte doğrudan Allah'tan istersen, doğrudan Allah'a dua edersen bu elini trafiğe sokmak gibidir derler. Ama velilerden istediğinde... İşte ampuller gibidir. Onlar dağıtırlar bunderler Ne yaptılar? Bakın Allah'ı, mahlukuna burada da benzettiler. Ondan sonra da çıkıp diyorlar ki siz Allah Azze ve Celle'yi mahluka benzetiyorsunuz. Haşa. Bunu yapan sizsiniz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben koluma şah damarından daha yakınım. Sadece bununla sınırlı değil. Allah ile beraber başka bir kimseye seslenildiği takdirde o başka bir kimsenin edinilmiş bir ilah olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. La Tedu Ma Allahi Ilaha nahar. Sakın Sakına Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme, seslenme, yalvarma. Yani her kim ki Allah'tan başkasına sesleniyor, duası için işte buna tevessül der veya başka bir şey der, o o kimseyi ilah edinmiştir. Buna ilah desin veya demesin. Allah diyor ki La Tedu Ma Allahi Ilaha Nakhir. Allah ile beraber Başka bir ilaha seslenme, dua etme. Bu manada pek çok ayetler var. Ee, yani Allah Azze ve Celle mesela ne diyorlar? İstese, dilese işte falancayı vesile ederek yani vesile kılamaz mı? Mesela sen doğrudan Allah'tan isteyemiyorsun da işte şey Abdülkadir'den istiyormuşsun veya şefaat ya Resulullah diye sesleniyoruz falan. Allah dilerse bu veliler işte ölümlerinden sonra tasarruf edemezler Bakın Allah hakkında konuşuyorlar. Bilmedikleri şeyleri konuşuyorlar. Allah Azze ve Celle ise bunu bildirmiştir albuki kitabında. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Kainatla tasarruf için Allah Azze ve Celle vahittir, tek raptır Tasarruf ona aittir ve Allah bu konuda ortak edinmemiştir. Ama bunlar... Allah dilese yapamaz mı? Bakın kayda taş atma. Allah dilese, dilediğini elbette yapar. Tevhid şirk, şirket tevhid kılar. Fakat Allah ne dilediğini kitabında bildirmiş, Rasul de bunu bize beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle hakkında konuşuyorlar. İlimsizce konuşuyorlar. Tıpkı Bakara Suresi 170. ayetinde bildirildiği gibi, şeytan onlara vesvese verir de, vahyeder de, ilimsizce Allah hakkında konuşurlar. Burada buna işaret ediyor İl-Mesud radiyallahu An. Yani bidat fırkalarının hiçbirisi yoktur ki Allah azze ve celle hakkında ilimsizce söz konuşmasın. Mesela Allah kitabında elinden bahsediyor, ispat ediyor bunu, iki elim diyor. Allah'ın iki eli olmaz diyor. Allah hakkında ilimsizce konuşuyor. Veya bunlar inkarcılar veya tevilciler, eşar ve maturid gibiler diyor ki, Allah'ın eli tamam, Allah'ın eli var ama bununla kasıt rahmetidir diyor, kudretidir diyor. Allah'ın kudret eli diyor. Bu da Allah hakkında ilimsizce konuşuyor. Sen mesela Kur'an'da ve sünnette geçen bu ifadeye, el ifadesine bunun kudret eli veya nimet eli olduğunu hangi ayete dayanarak söylüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hangi hadise dayanarak söylüyoruz? Bu ümmetin hayırlı oluşlarına, şahid-i gelilen selefinden, sahabeden, tabiinden kimin sözüne dayanarak bunu söylüyoruz? Bakın bu Allah hakkında itikat. Allah her yerde diye inanıyor. Her yerde diyor. Her mekandadır. Bu itikat nereden geldi? Şurek bin Abdullah'ın dediği gibi sorarız burada şimdi. Biz Allah azze ve celle semasında, arşının üzerindedir dediğimizde bu Kur'an kaynaklıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına böyle beyan etmiştir. Sahabe böyle iman etmiştir. Bu itikat oradan geliyor. Sizin bu tevilleriniz nereden kaynaklı? Hangi asırda çıktı? Yani Şürek bin Abdillah'ın bu sözü bu manada. Fakat insanlar bunu Allah hakkında bakın ilimsizce söylüyorlar. Her kim bidat olarak bu gibi konuşmalara giriyor, kelama dalıyor, akılla yorumlara gidiyorsa, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan dini öğrenmiş, menhece öğrenmiş bir alim bir sahabe olarak İbn mesud radıyallahu anh işte bunu tavsiye ediyor. Bu e, akılla, reyle söylenecek bir şey değil. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş olduğu bir şey olmalı. Çünkü gayb bilgisi içerir bu. Bu hali gördüğün zaman diyor, bidat ehlinden kimseyle oturma, onlarla konuşma. Kaçın diyor. Yani dininizle kaçın, akidenizi koruyun diyor. Akidenizi koruyun. Yani neyi koruyun? Kur'an ve sünnetten ibaret olan şu menheci koruyun. Birilerinin akıllarıyla müdahalesine birisinin, keşifle birisinin siyasetle müdahalesine çarpıtmasına bu dini malzeme yapmayın. Ebu Reca dedi ki, Yunus bin Süleyman Es-Sakati'den işittim. O güvenilir bir kimseydi. Şöyle dedi, bir meseleye baktığımda o hususta hadis ve rey vardı. Herhangi bir meseleye baktığımda bir hadis var, bir de görüş var, rey var. Hadiste Rab Teala'nın rububiyetinin, celalinin, azametinin, arşın, cennetin ve insanların sıfatının, peygamber ve rasullerin, helal ve haramın, akrabalık bağlarını gözetmeye teşvikin zikredildiğini, ve bütün hayırların onda toplandığını gördüm. R'ye baktığımda ise tuzak, aldatma, hileler, akrabalık bağlarını koparmak ve bütün kötülüklerin onda toplandığını gördüm. Bunu Şeref-i Asabil Hadis'te Hatip rivayet eder. Yine Harun-el Reşit şöyle dedi. Mürüvvet hadis asabındadır. Kelam Mutezile'dedir. Yalan ise Rafizilerdedir. İmam Ahmed şöyle dedi. Kelamcı asla iflah olmaz. Yani Kur'an ve sünnete rağmen söz söyleyen, yorum yapan kişi iflah olmaz. Bu Allah Azze ve Celle'nin Ra'd Suresi'ndeki ayetine muhalif bir tutumdur zaten kelam yolu. وَاللّٰهُ يَحْكُمُهُ وَلَا مُعَقِبَ hukmihi. Yani Allah hükmeder, onun hükmünün ardından söz söyleyecek yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. İşte onun hükmünün ardından söylenen sözler işte bu kelam, felsefe kısmına dahil olan sözler. Ebu Fevr ve Hüseyin bin Ali dediler ki, Şafii'nin şöyle dediğini işittik, İmam Şafii'nin Kelamcılar hakkındaki hükmü, onlara değnekle vurulması, develere bindirilip aşiret ve kabilelerde dolaştırılarak, bu kitap ve sünneti terk edip, kelamı alanın cezasıdır diye nida edilmesidir. Yani e, Kur'an ve sünnet hakkında, bunun ardından Kur'an ve sünnet hükmüne karşı aklıyla, rey'iyle, hevasıyla... E, Girişimde bulunan kimselerin cezası budur diyor. Değnekler ilk önce sopayla dövülmesi, sonra develere bindirilerek böyle köy köy gezdirilmesi ve işte kelamcının sonu budur, cezası budur. Kur'an ve sünneti bırakıp da yani onun üstüne söz söyleyenin cezası budur diye nida edilmesidir diyor. Yine İmam Şafi dedi ki, kelamat alıp da kurtulan bir kimse yoktur. Ebu Haris şöyle dedi, Ebu Abdullah Malik bin Enes'e yani İmam Malik'e şöyle sordum. Burada cehmiye ile tartışan, onların hatalarını açıklayan ve onlara meseleleri araştıran birisi var. Görüşün nedir? Yani bu adam sünne değil ama cehmiyelerle de tartışıyor, onları reddiye veriyor. Görüşün nedir? Şöyle dedi, bu hevalar hakkında herhangi bir şey konuşma taraftarı değilim. Birinin onlarla tartışmasını da uygun görmem. Muaviye bin Kurre şöyle demiyor mu? Muaviye bin Kurre sahabede, Tartışmak amelleri boşa çıkarır. Düşük bir konuşmadır. Hayra sebep olmaz. Kelamcı iflah olmaz. Tartışma ve kelam ehlinden uzak durunuz. Sizlere sünnetleri ve sizden önceki ilim ehlinin üzerinde durdukları şeyi tavsiye ederim. Şüphesi onlar kelamı bidat eli hakkında konuşmaya dalmayı ve onlarla beraber oturmayı çirkin görürlerdi. Selamet ancak bunların terk edilmesindedir. Sabıklık ehliyle tartışmak ve münakaşa etmekle emrolunmadık. Muhakkak selamet bundadır. Yani onlarla tartışmayı <gülüyor> terk etmek. Yine İmam Malik dedi ki, sizleri bidatlerden sakındırırım. Şöyle denildi, ey Ebu Abdillah bidatler nedir? Dedi ki, bidat ehli Allah'ın isimleri ve sıfatları, kelamı, ilmi ve kudreti hakkında konuşurlar. Fakat sahabe ile onlara en güzel şekilde uyan tabinin sustuğu yerde susmazlar. Yani Selef'in konuşmadığı şeyleri konuşurlar yani. Seleften gelmeyen bir konuda kelam yaparlar, susmazlar. Abdurrahman bin Mehdi şöyle anlatıyor. İmam Malik'in yanına girdiğimde bir adam Kur'an hakkında bir şey soruyordu. Malik dedi ki galiba sen Amr bin Ubeyd'in arkadaşlarından Yani Mutezile'nin ileri gelenlerinden Amr bin Ubeyd. Allah da lanet etsin, zira o şu kelam bidatini çıkardı. Şayet kelam ilim, ilim olsaydı, kelam bir ilim olsaydı, sahabe ve tabi'in hükümler ve kurallar, yani şeriatın kuralları hakkında konuştukları gibi bu konuda da konuşurlardı. Lakin batıl ancak batıla götürür. Yani kelam e, sahip bir ilim değildir, bu sebeple ancak kişiyi, sahibini batıla götürür. Yine şöyle demiştir, dini kelam ile talep eden zındıklaşır. Zındıklığı tarif etmiştik. Yani kendisini Müslüman zannetse de, Müslüman olarak lanse etse de aslında Allah katına küfre sapmış bir kimsedir. Ebu Yusuf şöyle demiştir. İmam Ebu Hanife'nin önde gelen öğrencisi. İlmi kelam ile talep zındıklaşır. Abdurrahman bin Mehdi Rahimullah da dedi ki, kelamı öğrenen kimsenin sonu zındıklaşmaktır. Yani tartışma metotları. Kelam tartışma metotları. Ebu Züra Araymullah dedi ki, dini kelam ile talep eden sapıtır. Ebu Amr bin Matar şöyle demiştir, İbni Huzeymiye isimler ve sıfatlar hakkında konuşmak soruldu. Yani e, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında Kur'an ve sünnet mazaları olmaksızın, sahabeden gelen e, bir beyan olmaksızın konuşmaktır bu kelama giren şeyler. Allah Azze ve Celle hakkında konuşuyor, İmam meselesi küfür meselesi bu meselelerde Kur'an ve sünnet nasları dışındaki açıklamalarla konuşanlar. Bunların hepsi kelam ehlidir. İşte bu soruldu. Dedi ki bu sonradan çıkarılmış bir bidattir. Malik, Süfyan, Elevzai, Şafii, Ahmet, İshak yani İsak bin Ravye, Yahya bin Yahya, İbnül Mübarek, Muhammed bin Yahya yani İmam Zühli, Ebu Anife, Muhammed bin Elhasen, Ebu Yusuf gibi Müslümanların imamları bu konuda konuşmazlar. Kelama dalmaktan yasaklarlardı. Onlar arkadaşlarına kitap ve sünneti gösteriyorlardı. Sen de kelamdan ve onların kitaplarına bakmaktan sakın. Yani kelamcıların kitaplarına bakmaktan da sakın. Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatı dedikleri külliyatta komple kelamdan ibarettir. Elmalı Hamdi Yazır. Meşhurdur tefsiri. Bunun tefsiri de yine kelamdan ibarettir. Yani bunlara dikkat edilsin. Yani asrımızdaki meşhur kelamcılardır bunlar. Eşari ve Maturidiler de yine haktan sapan iki fırkadır. Bunlar da kelamcılara dahildir. Asrımızda birçok cahil kimseler bu fırkaları ehli sünneten Sünnet'e nispet büyük bir iftirada bulundukları için özel olarak eşarileri ve maturileri kelamcılardan ayrı bir başka halinde zikretmeye ihtiyacı hızlı oldu. Şeyh Muhammed e, Ahmet bin Muhammed Tarih-i Ehlil Hadis'te şöyle anlatıyor. Bu tercüme ettiğimiz basılan hadis-i Ehlil Tarih kitabı. Şüphe olmayan uslulardandır ki diğer İslam ülkelerinin halkları, sahabe, tabi'in tebeut tabi'in ve dört imam Allah üstüne rahmet etsin bu mezhepleri ortaya çıkana kadar revaçtaki bu mezhepleri bilmiyorlardı. Zaman içinde heva ile bu mezhepler galip geldi. Kadirler kuvvet sahibiydiler. Yani mahkeme kadıları kuvvet sahibiydiler ve zorlama yaptılar. Bu galebe imkan, tasarruf ve zorbalıklar devletin insanları bu mezheplere ve eşari akidesine sarılmaya zorlamasıyla tamamlanmıştır. Bu mezhepler farz kılınmış ve bunların dışında kalan kitap ve sünnet ise haram kılınmıştır. İnsanların Akide'de eşar ve muhatirde olması, amelde ise Hanefi, Eşar ve veya Hanbeli mezheplerinden birine tabi olması devlet tarafından zorlanan bir farz haline getirilmiş. Bu mezheplerin dışında kalan kitap ve sünnet ise yasaklanmıştı. Onlara karşı çıkanlar, Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel edenler, bu ikisini bağımsız olarak tevil ve tarif etmeden anlayanlar, önceki ilk selefe tabi olup, Kamil sıfatları teşbih ve tatile gitmeden yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına benzetmeye ve iptale gitmeden geldiği gibi kabul edenler kadılık görevine getirilmediler. Yani mahkemelerde kadı yapılmadılar. Şahitlikleri kabul edilmedi. Hatip olarak konuşturulmadılar. İmam yapılmadılar. Onlara ders verilmedi. Zira onlar usulde ve firuda bu mezheplerden birini taklit etmediler. Ebu Lâhsenel Eşari'nin Tevbe etmeden önceki eski akidesini benimsemediler bu kimseler. Alimler ve halktan olan insanlara bunun için zorlama yapıldı. İnsanlar, devlet ve idareciler katında revaşta bulunan bu mezheplere rağbet ederek dünyalığa, izzete ve şöhrete hırs gösterdiler. Hatta Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine bakılmaz oldu. İslam şehirlerinde bu mezheplere ve el-Eşari'nin eski akidesine tabi olmayan kimse kalmadı. El-Eşari, Ebul Hasan el-Eşari, e, önce Mutezileydi. Bu tevbe edip Ehl-i Sünnete döndü. Fakat bugün Eşarilik e, akidesine mensup olanlar Ebu Hasan el eski Mutezile'den kalma akidesine tabi olanlardır. Buna dikkat edin. Hanefi, Maliki ve Şafi olan herkes usulde Eşarî'nin eski akidesine tabi oluyordu. Nitekim bu husus Es-Sübki'nin Tabakat ve muaidun Ni'am adlı anlatılmıştır. Durum bu şekilde devam etmiş. Eş'ari ya da Maturid akidesinde olmayan bir Şafii, Maliki ya da Hanefi görülmez olmuştur. Sadece Hanbeliler önceki Selefin mezhebi üzerinde devam etmişlerdir. Hanbeliler ile Ebu'l-Hasen el-Eş'ar arasında bir münazara olmuş ve el-Eş'ar Raymolla tevbe ederek itizal, yani Mu'tezil akidesinden uzaklaşmış Hakka dönüş yapmıştır. Cuma günü Basra Camii'nde kürse çıkarak yüksek sesle şöyle seslenmiştir. Beni tanıyan tanır, beni tanımayana kendimi tanıtıyorum, ben falan oğlu filanım. Daha önce Kur'an'ın mahluk olduğunu, Allah'ın gözle görülemeyeceğini, kötülüklerin failinin insanın kendisi olduğunu söylerdim. Ben kesin olarak bunlardan tövbe ettim. mutezileyi reddeden, onların kusurlarını açıklayan itikada sahibim. Sonra 55 kitap tasnif etti. El-İbane adlı eseri bunlardan birisidir. El-Mahrizi'nin e, Hutu'til kitabında e, bu şekilde aktarılıyor. Eski Eşari mezhebinin hakikatine gelince o Mutezle'nin metodu olan Nefi ve teçsim ehlinin metodu olan ispat arasındaydı. Yani mutezile nefi ediyor, sıfatları inkar ediyor. Mücessime ise ispatta aşırı gidiyor. Bunların arasındaydı Eşar'ın mezhebi. Onun bu konudaki görüşlerine bakan kendi mezhebine delil getirirdi. Yani... Burada şunu kastediyor. Bir mücessime Ebu Laisen el-Eşar'ın akidesine baksa kendi görüşüne delil getirir. Bir e, mutezile baksa o da kendi akidesine delil getirir. İkisinin arasında bir şeydi diyor. Bunlardan bazıları Kadı Ebu Bekir Muhammed bin Et-Tayyib el-Bakillani el-Maliki. Meşhur, meşhur Kadı Bakillani diye bilinir. Ebu Bekir Muhammed bin El-Hasen İbni Furek. Bu da İbni Furek adı da meşhur. Ebu İshak bin İbrahim Ebu İsa İbrahim bin Muhammed bin Mihran el-İsferayini el-Gazali, Ebu'l-Feth Muhammed el-Şehristani, Farhüttin el-Razi ve başkalardır. Bunlar eşerler. Bunlar mezhebine destek olmuşlar, bunun için tartışmışlar, mücadele etmişler ve Eşari mezhebi Irak'ta 380 yılı civarında yayılmıştır. Buradan Şam'a yayılmıştır. Nasır Salavettin Yusuf bin Eyyub Mısır diyarına kral olunca Kadı Sadrıddin Abdülmelik bin İsa Etdirbas el-Medari'ni Eşari mezhebindeydi. Sultan Melik Nureddin Ezzengi e, onun hizmetindeydi. Kutlutdin Ebul Meali de e, onun için Akidetül Mesebil Eşari kitabını yazdı. Çocuklarına küçük yaşlarla bunu ezberletmeye başladı. Böylece bunu üstün tuttular. Eşari mezhebine bağlandılar. Devletlerinin hüküm sürdüğü günlerde bütün insanlar bu mezhebe bağlanmaya zorlandılar. Krallık devam etti sürece durum böyle sürdü. İslam şehirlerinde Eşari mezhebi yayıldı. Diğer mezhepler unutuldu ve bilinmez hale geldi. Hatta bugün İmam Ahmet'e tabi olan Hanbeliler dışında Hanefilere, Malikilere ve Şafilere muhalif bir mezhep kalmadı. Yani bunlar devlet zoruyla tabi olunan mezhepler haline getirildi. Zira Hanbeliler Selef'in yolundaydılar. Sıfatlar hakkında Selef'ten rivayetle gelmiş tevil dışında hiçbir tevili uygun görmüyorlardı. Yani Akide'de de e, Selef'in yolunda kalmışlardı bunlar. 7. yüzyıldan sonra Dınaş'ta ve etrafında Şeyh Takviddin Ahmet bin Abdülhalim İbni Teymiye el-Harrani, Rahimullah meşhur oldu. Meşhur Önceki Selef'in mezhebine destek olmak için meydan okudu. Eşari mezhebine kuvvetli reddiyeler verdi ve şiddete karşı çıktı. El-Mahrezi'nin Mısır'daki El-Kadim matbasına basılan El-Hutut adlı kitabında söyledikleri bunlardır. Burada Eşari ve Maturidi akidesinin Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Şafii rahim akideleriyle aynı olmadığına açık bir delalet vardır. Zira bu akide dört imamın vefatlarından sonra Ebu Hasan Eşari'nin dilinden ortaya çıkmıştır. Kim bunun aksını iddia ederse? delil getirmesi gerekir. Yani şöyle düşünün 4 e, mezhep imamı da dördü de e, hem Maturidi'den hem Ebu e ve Eşari'den önce yaşamışlardı. Yani 4 imam ne eşarlı bilirdi ne Maturidi'liği bilirdi. Fakat bu dört mezhebin mensupları Akide'de kendilerini Eşari ve Maturidi'den birinde olmak zorunda hissediyorlar. Böyle şart koşuyorlar. İşte bunlara klasik bir soru soruyoruz. Yani Ebu Hanifel'in akidesi sapık mıydı da işte ondan 200 sene sonra gelmiş Maturid'in akidesini tercih ediyorsunuz. İmam Malik sapık mıydı da ondan işte kaç sene, 200 sene sonra gelmiş Ebu Hasan el-Eşari'nin akidesini kabul ediyorsunuz. Yani mezhep mensuplarına böyle sorulur. Evet. İbn-i Teymiye şöyle der. Burada şunun da bilmesi gerekir ki, usulü din yani akide meseleleri ve kelamda şahıslara bağlı olan zümreler farklı derecededirler. Bunlar arasında birçok usul konusunda sünnete muhalefet etmiş olanlar vardır. Sadece ince bir takım meselelerde sünnete muhalefet edenler de vardır. Bir de sünneti kendisinden daha fazla terk etmiş olanları reddetmiş olanlar vardır ki bunlar reddettikleri batıl ve söyledikleri hak hususunda övülürler. Mesela eşer ve matördiler kendilerinden daha fazla satmış olanlara veriyor. Mesela Maturidin'in Cehmiye'ye reddiye verdiğini görürsünüz. Eşari'nin mu'tezileye reddiye verdiğini görürsünüz. Kendilerinden daha fazla reddet e, saptıklar konuda reddederler. i̇bn Teymiye bunu kastediyor. Yani bunlar batılı reddedikleri konuda övülürler, sünnete tutundukları konularda övülürler. Fakat kendilerinin sünnete muhalefet ettikleri yerde ise bunların, bu tavırlarının reddedilmesi, kabul edilmemesi gerekir. Evet. Fakat bunlar diğer taraftan bir takım hak unsurları red ve inkar, batıluslarda kabul ve ifade etmek suretiyle bu redlerinde adalet ve itidal ölçülerini aşmış, büyük bir bidatı ondan daha az hafif bir bidatla reddetmeye kalkmışlardır. İşte bu durum el i sünnet cemaate mensup kelamcıların bir çoğunda görülmektedir. Yani kendilerini el i sünnete nispet eden kelamcıların da görülmektedir. Eşar ve maturidlerin işte el sünnet diye nitelendiğini söylemiştik. Yani bunlar kendilerini ehl Sünnet'e nispet ederler. Fakat bu esasında ehl Sünnet'e bir iftiradır. Çünkü Ehl-i Sünnet dediğimiz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam'ın şu hadisi bu konuda temel. Bugün benimle asabımın yolu üzerinde bulunanlar işte o kurtan fırkadır. 73 fırka içerisinde. Diğerleri ateştedir buyuruyor. O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam hayattayken ashabı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam hangi akide Üzerinde ise Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları konusu, ruhu, biyati konusu, oluyeti konusu, ameli meseleler, e, yani bütün konularda kim o yolda sebat ediyorsa yani selefin yolunda, bu ümmetin selefinin en hayırlı insanların yolunda devam ediyorsa, aynı akideyi dile getiriyor, aynı amellerle amel ediyor, bunları benimsiyorsa elü sünnet bunlardır. Elü sünnet vel cemaat deniyor buna. Bu cemaat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından kurulmuş cemaattir. Müslümanların tek bir tane cemaati vardır. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaat. Kur'an ve sünnete ittiba cemaati yani. Kim bunun dışında bir şey getirmişse onunla meşhur olarak bu cemaatten ayrı bir isim almıştır. Bunlar, bunlar yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu bu cemaat, yani kitap ve sünnete bağlı olan, Kur'an sünnet menheçli cemaat selefilik diye anılıyor bugün. Yani çünkü bunlar ümmetin selefidir. Yani sahabe, tabi, ilk üç asrı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam övüyor. Bunlardan sonra mesela sufilik çıkmış, sünnette olmayan bazı unsurlarla kendisini göstermiş ve bunlardan ayrılmışlar. Yani ev-i sünnet ve cemaatten ayrılmışlar. Bir başka kesim, işte mutezile, akli yorumlarıyla muhalefet etmişler. Cehmi'ler Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında tahrif ve iptale giderek... Farklı bir sapıklık oluşturmuşlar. Mücesime ve müşebbiye Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını mahlukuna benzeterek ayrı bir fırka olarak, muhalefet ederek ayrı bir fırka halinde ayrılmışlar. Eşariler ve matüriler de böyle. Yani bunlar ümmetin selefinden ayrı bir takım yorumlara sahip olduğu için ayrı isimde anılıyorlar. Biz ise diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bu konuda yeterli. Ben kendimden sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, saldığınız takdirde, asla saldınacağınız iki şey bıraktım. İki esas. Kur'an ve sünnet. Bugün benim ve asabımın yolu üzerinde olanlar, işte o kurtulan fırkadır diyor ümmetin sapmasının söz konusu olduğu zamanda da. Bugün görüyorsunuz kendisini İslam'a nispet eden, hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine nispet eden yüzlerce topluluk var. Ama... Akide'de baktığınızda, menheşte baktığınızda, amellerde baktığınızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri muhalif pek çok unsurlarda var. Yani e, bazıları bunu bu çeşitliliğiyle kabul etmişler. Demişler ki işte ümmetin ihtilafı rahmettir. Allah Azze ve Celle böyle bir tabiri reddediyor kitabında. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ediliyor da bu söz uydurmadır. Hadis imamların belirttiği gibi bu sözün aslı yoktur. Bilakis Allah Resulü'nden sayı olarak sabit olan şudur. Cemaatte rahmet vardır, aylıkta ise azap vardır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle'de Hud Suresi 117-118. ayetlerinde ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin rahmet ettikleri hariç diyor. Yani Allah Azze ve Celle kendisinin rahmet etmesini, yani Allah'ın rahmet etmesini ancak iktiraf etmemelerine bağlıyor. İktiraf etmemeler derken insanların birbiriyle iktiraf etmemeleri değil, dikkat edin. Allah insanlar zaten iktiraf etmeleri için yaratmıştır. Fakat... Şu rahmet edilmiş olan, ihtilaf etmeyenler Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine ihtilaf etmeyenler. Yani ondan ayrılmayanlardır. İşte cemaate bağlı kalanlar bunlardır. Kim akide, amel, ahlak ve menheç konusunda Allah Resulü ve sahabesinin yolunda kalmaya devam ederse, kıyamet gününe kadar o cemaattendir, o büyük karaltıdır, tek başına dahi olsa. Bütün insanlar Kur'an ve sünneti terk etmiş, muhalefet etmiş, ihtilaf etmiş de olsalar, Bu kişi Kur'an ve sünnete sahabenin anladığı gibi sarılmaya devam ediyorsa o cemaattir tek başına dahi olsa. Nitekim bu konuda naslar malumunuz. Kim de binlerce insan bir araya toplansa, milyonlarca insan bir araya toplansa bir batıl üzerine bir araya gelseler bunlar ayrılık ve fırka ehlidir. Yani bu sayıyla deil bilakis hakkın delilleri vardır. Dolayısıyla kim ehli sünnet vel cemaatten olduğunu nispet ediyor, böyle iddia ediyorsa bunun delili açıktır. Adam ehli sünnet vel cemaatin alameti diyor. Madde 1. Peygamberlerden ve evliyaullah'ın kabirlerinden yardım istemeyi caiz saymak ehli sünnetin şartı diye sayıyor bunu. Yani daha menheç olarak esasında Temel koyduğu esasta, da, Kur'an'a dayanmayan, sünnete dayanmayan, bilakis Kur'an ve sünnetin reddettiği bu akideyi ehl-i sünnetin birinci özelliği olarak sayıyor. Bir başkası, bir kimsenin ehl-i sünnet olabilmesi için dört mezhepten birine mutlaka bağlı olması lazım diyor. Nasıl oluyor? Bu O zaman bu ehl-i sünnet dediğiniz şey ne zaman çıktı? Ne zaman icat edildi? Sahabeler ehl-i sünnet değil miydi? Tabi'in ehl-i sünnet değil miydi? Tebevü tabi'in ehl-i sünnet değil miydi? el ehl sünnet değil miydi? Süfyan'ın sevri ehl sünnet değil miydi? Süfyan bin Uyeyne ehl sünnet değil miydi? Yani bunları çoğaltabilirsiniz. Bunlar dört mezhebe mensup değildi yani. Herhangi birisine mensup değildi. Bilalikas bunlar Kur'an'ın sünnete mensuptu. Hatta İmam Malik, Ebu Hanife ehl sünnet değil miydi? İmam Şafi ehl sünnet değil miydi? Çünkü Ebu Hanife'nin dört mezhepten birine bağlı olduğu söz konusu mudur yani? Yani bu... Ee, batılın ba batılı bir söz Bir başkası kendi uydurduğu yani sonradan çıkarılmış bir kaydı yine elli sünnetin esas sayıyor Mesela asri Muasır bir şey asırda çıkmış bir şey O kullananı tekvir etmeyen el sünnet değildir diyor Yani yani Sünnet'in şartı olarak Tağut'u tekvir etmek yani o, bunun Tağut'la kastettiği yöneticiler. Yöneticileri falan ve filan diyerek kafir demeyen ehl değildir diyor. Bu da kendince bir şey koyuyor. Biz bunların hepsine sorarız. Eğer sadıklardan, samimilerden iseniz, doğru söyleyenlerden iseniz, haydi şahidiniz, delilinizi getirin. Yani bunun örnekleri çoğaltılabilir. Yani her fırka kendisini Allah'a ve Resulüne nispet ediyor Bidat fırkalarının hiçbirisi Allah ve Rasulü'nden teberri etmiyorlar. Yani böyle bir iddiaya sahip değiller. Ama söylem olarak Kur'an ve sünnet deseler de akideleriyle, fiilleriyle, itikadlarıyla bu aykırılığı her türlü ortaya koyuyorlar. Yöneticilere ayaklanmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zalim yöneticilere sabretmeye emrediyor. Kimisi oy kullanarak ayaklanıyor. Kimisi mitinglerle ayaklanıyor. Kimisi mitinglerle ayaklanıyor. Kimisi saldırılarla işte Suriye'dekilerin yaptığı gibi veya Mısır'dakilerin yaptığı gibi e, bizatihi huruç ile ayaklanıyor. Ondan sonra biz ehli sünnetiz diyor. Nasıl ehli sünnet? Allah Resulü'nü dinlemeyen ehli sünnet olur mu? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sözüne muhalefeti menhec edinmiş bir ehli sünnet olur mu? E, bir başkası bunlarla belki karşılaşmadınız. Ee, yöneticileri Müminlerin emiri görüyor Onları böyle görmeyi El-i Sünnet'in şartı sayıyor Hayır biz Eğer yöneticiler münafıksa Yani münafıkla kastımızı anlıyorsunuz e, Bunlar kendilerini İslam'a nispet ediyorlar Fakat küfür olan fiilleri Savunuyorlar ve uyguluyorlar Allah'ın indirinden başka hükümleri Savunuyor ve uyguluyorlar Demokrasi hükmünü savunuyor ve uyguluyorlar küfrü işliyorsunuz. Allah'ın indirdiği hükümü bu zamana uygun görmüyorsunuz. Mesela desen ki bu yöneticilerden birine, kardeşim bak Allah'ın hükmü bu konuda budur, niye uygulamıyorsun? Mesela kısas veya hırsızın elinin kesilmesi veya tesettür hükümleri bunlar söz konusu etsen işte bunun zamanı değil, şöyle böyle diyerek bir sürü tevhirlerle bundan sapıyor. Allah'ın indirdiği hükmü e, yani yarattıklarını en iyi bilenin, en hikmetli olan hükmünü terk ediyor ve cahiliye hükmünü daha uygun görüyor. Yani şu an bu uygun diyor. O değil. Bunlar böyle yöneticiler nifak sahibi yöneticilerdir. Bunlar müminlerin emiri sayılacak kimseler değil. Dikkat edin. Ha, biz bunları ayaklanmayız ayrı mesele. Çünkü Müslümanları fitneye sevk etmek başka bir beladır. Müslümanları kaldıramayacakları ee, ve başlarına daha büyük felaketlerin geleceği şeylere sevk etmekte yine Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın yasakladığı şeyler arasında elinin sünnetin eskiden beri icma ve ittifak ettiği konular arasında. Ama biz batılı kabul etmeyiz. Batıl kimden gelirse gelsin reddetmek zorundayız. Yani hatta Müslümanların halifesi dahi olsa, eğer dinle ilgili herhangi bir meselede batıl bir şey söylese, Müslümanların halifesi dahi olsa o reddedilir. Yani adil bir kimse dahi olsa, salih bir kimse dahi olsa onun batılı reddedilir nitekim. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh'ın Raşid halifelerdir. Onlar kendi zamanlarında beşer olmaları asabiyle hatalı hüküm verdiklerinde sahabe karşı çıkmışlardır. Yani sünnet budur. Yanlış yapıyor demişlerdir. Bunun pek çok örnekleri var. Az önce geçen şeylerden birisi de bu. Mesela Ali radıyallahu anh'ın ateşle azap etmesine i̇bn Abbas radiyallahu anh'a karşı çıkmıştır. Bunun gibi. Eğer Allah'ın diniyle ilgili bir şey varsa, bir muhalefet varsa tutup da eee yani Tagut adına daha layık olan yöneticileri, müminlerin emiri, onlar %100 şeriatla hükmediyor falan filan gibi şeylerle övmeyiz. İşte Suud Kralı'nın pisliklerini biz temize çekmeyiz, Türkiye'nin Kralı'nın pisliklerini temize çekmeyiz veya Suriye'nin Kralı'nın pisliklerini biz temize çekmeyiz. Batıl kimden gelirse gelsin reddetmek zorundayız, ehl Sünnet'in alameti budur. Yani Sünnet'i, Kur'an ve Sünnet'i her şeyin önünde tutmak, ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyin. İşte Ehl-i Sünnet'in kaidesi bu. Kim Allah ve Resul'ün önüne bir şeyleri geçiriyorsa, bu Ehl-i Sünnet'ten olamaz. Kim Allah ve Resul'ün yanına bir şeyleri koyuyorsa, bu da Ehl-i Sünnet'ten olamaz. Adam sayıyor şimdi, kitap, sünnet, icma, kıyas, delillerimiz bunlar diyoruz. E nasıl Ehl-i Sünnet oluyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirdiğinde iki tane delil var. Kitap ve sünnet, başka bir şey var mı? İcmayı nereden çıkardınız delil olarak, şer'i delil olarak? Kıyası nereden çıkardınız? Başkaları zincirleme sayıyor, istihsamdır, mesali-i mürseledir. Yani şer'i delillerden sayıyor bunları. Şeriatın kaynağı, masları sadece iki şey. O da vahiden ibaret. Allah'ın kitapta ettikleri ve Rasulü'nün dili üzerinden ettikleri İcma dediğimiz şeyin ise fıkıhta ayrıntılar var. Onu altın kaydeler şer'inde dinleyebilirsiniz. İcma'nın konumu başkadır. İcma kendi başına delil değildir. İcma mutlaka Kur'an ve sünnetten bir delile muhtaçtır. Kendi başına kayın bir delil değildir. Kıyas ise e, Kur'an, sünnet ve icma diye sayılan esaslara tamamen tezat teşkil eden bir şeydir. Çünkü bunlar şöyle demiş oluyorlar. Ümmetin müştehitleri, iştiratlarında ittifak ettiklerinde bu icma oluyor. O zaman delil oluyor. Peki icma etmedikleri zaman ne oluyor? Kıyas olarak kalıyor. Nasıl oluyor? Yani icma delil kabul ettikten sonra kıyas nasıl tekrar zikredilir? Çünkü bunlar icma ettiklerinde ancak hüccet sayılıyor. Nasıl kıyas tekrar hüccet diye sayılıyor? Yani bunlar tuhaflıklardır. Ee, biz şunu söylüyoruz. Son söz olarak burada harciller vasfına geçmeden önce, bu başlığa geçmeden önce bir kimse Sadece Kur'an ve sünnet, yani vahyi, delil kabul ediyor. Ve bu vahyi anlama hususunda sahabenin menhecine tabi oluyorsa bu ehl sünnettir. Bu kimseden bir takım bidatler sadır olsa dahi bu eli sünnettir. Hatalar sadır olsa dahi eli sünnettir bu kimse. Çünkü bu menhec olarak Sünne ehlidir. Hata el, kendisinden bidat sadır olmuş olabilir veya e, yanlış hükümler sadır olmuş olabilir. Bununla el sünnetin dışına çıkmaz. Ama bidat ehli kimdir bakın? Kur'an ve sünnetin yanına aklı koyuyor veya reyi koyuyor, kıyası koyuyor veya başka esaslar koyuyorsa bu sünnete isabet etse dahi, %99'unda sünnete isabet etse dahi bu bidat ehlidir. Yani buraya dikkat edilsin. Bidat ehli ile sünnet ehli arasındaki temel ayrım bu noktada. Evet. son olarak bu babı eşariler, maturidiler babını şu nakilleri yaparak bitirelim. Abdurrahman bin Ebi Hatim babası Ebu Hatim'e raziden şöyle dedi nakleder. Ehli esere, yani rivayet eline, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yüklenen, onun sünnetlerinin her asır ve nesilde nakledisi olan kimseler, Allah Resulü'nden bu konuda hadis var, olmuştur. Her asırda bu ümmetin ee, en hayırlıları ilmi nakledip yani yüklenip nakletme, tahrif edenlerin tahrifinden e, onu sahiplenmeye çalışan batıl ehlinin bu sahiplenmelerinden koruyan kimseler bulunmaya devam edecek diye nesilden nesile bunlar aktarılacak diye övdüğü kimselerdir ehli eser. Ona söven yani ehli esere söven bidat da elinin alametiyle zındıkların alameti yani bu iş yapan Bidadeli'nin alameti Ehl-i Sünnet'e Haşeviye ismini takmalardır ki onlar bununla hadisleri ortadan kaldırmak istemektedirler. Cehmiye'nin alameti ise Ehl-i Sünnet'e Müşebbihe adını takmalardır. Neden bu adı takıyorlar? Çünkü Ehl-i Sünnet kitap ve sünnette geldiği gibi Allah'ın isim ve sıfatlarını ispat ederler. Allah'ın eli Diyorsa Kur'an-ı Kerim, bunu kabul eder. Hadisler bunu diyorsa, bunu kabul ederler. Ispat ederler. Ayağı, gülmesi, rahmeti, nüzulu, bunun gibi şeyleri ispat ederler. Bunu ispat ettikleri için, Bidat Elin ne diyormuş bunlara? Cehmiler diyor, dikkat edin. El-i Sünnet'e müşebbiye derler. Yani Allah'a mağlukuna benzetiyor derler. Bugün cehmiyeleşmiş mağturdiler var. Mesela Mahmutcuları biliyorsunuz, Cübbeli Ahmet Cemaatini. Sen Selefin yolunda gittiğinde, Selefin akidesini dile getirdiğinde diyor ki, müşebbiye, mücessime diyor. Nerede? Yani bunu cehmiler söylemesi lazım size ne oluyor? Bu sizin sözünüz değil. Çünkü neden söylüyorlar biliyor musunuz? Onlar kendileri cehmileşmiş, Allah'ın isim ve sıfatlarını iptal eder bu pozisyona geldiler Yani idi, imam İmam maturidi inkar etmiyordu, iptal etmiyordu, tevil ediyordu. Allah'ın eli vardır ama kudret diyordu. Ebu Hanife ise Allah'ın eli vardır, kudret eli denemez diyor. Ebu Hanife'ye muhalif olarak maturidi bunu söylüyor. Maturidilik e, insanların aklına yatıyor yani. Ve e, Hanefi olmalarına rağmen, kendilerine Ebu Hanife'ye nispet etmelerine rağmen Akide'de maturidi benimsiyorlar. Ebu Hanife'ye muhalefet ederek. Sonra, bunlar burada kalmadılar demek ki. Özellikle Kevseri'den sonra cehmileştiler. Yani Artık ispat da etmiyorlar. Ispat etmedikleri için bir kimse Allah'a mağlukuna benzetmeden dahi ispat etse, Allah'ın eli, istivası, bunun gibi ispatlarından bahsetse, bunu hemen müşebbiyelik, mücessimelik diye niteliyorlar. Ben buna bizzat çahit oldum. Bunların hocalarından, yani yetişmiş hadis konusunda da bilgili hocalarından, İzmir'deki Hüseyin Avni, kansızoğlu, işte Ebu Said'le mükelemeleri esnasında tecsimle iteledi. Teştimle suçladı Selefileri. Yani Allah'ı Maluk'una benzetmekle suçladı. Biz de üstüne basa basa söylüyoruz. Allah hiçbir sıfatla Maluk'una benzemez. Biz bundan beriyiz. Fakat onlar kendileri Allah'ın eli dendiğinde akıllarına kendileri benzettikleri için akıllarına kendi elleri geliyor. Maluk'un eli geliyor. Niye sizin aklınıza bu geliyor? İsim başka, müsemmah başka. Ali-i Kari dedi ki, Aliül <gülüyor> Kari Hanefilerden biliyorsunuz. Hanefi muhaddislerden. Kendisi gibi Hanefi olan Sadreddin Konevi'nin şöyle dediğini naklediyor. Bu nedenle selef alimlerin çoğu şöyle söylemişlerdir. Dikkat edin. Sadreddin Konevi din Arabi'nin öğrencisi sufilikte gal, aşırı olan birisidir Sadreddin Konevi Hanefilikte de böyle birisi. Bakın ne diyor. Selef alimlerin çoğu şöyle demişlerdir. Cehmiye'nin alameti ehli sünnete müşebbi benzetici adını takmalarıdır. Yani bu işte onlara kapak. Yani kendi bak kabul ettiğiniz imamlarınız söylüyor bunu. Aliül Kari, Sadeddin Konevi onlar naklediyor bunu. Cehmiye'nin alametiymiş. Demek ki ehli sünneti hadis ehlini müşebbihe diye suçlamak kendi kabul ettikleri şeyhlerinin büyük veli saydıkları kimselerinin itirafıyla bu cehmili kalametidir. İbn-i Hüseyin diyor ki, Eşariler el sünnet vel cemaate muvafık olduğu meselelerde el sünnet vel cemattendir. Yani ittifak ettikleri meseleler var. Ancak onlar sıfatlar konusunda el sünnet vel cemaate muhaliftirler. Çünkü onlar sadece yedi dışında Allah'ın sıfatlarından başka hiçbir sıfatı ispat etmezler. Bu işte Türkiye'de de Okullarda okutulan şeyler, ilim, kudret, hayat, zemi, basar, böyle bunlardan ibaret. İşte Allah'ın sıfatları deyince bunları sayarlar. Zati sıfatlar, sübuti sıfatlar diye belli şeyleri sayarlar. Bunlar sınırlarlar, ona bahsediyor. Öte yandan bunlar da ehl sünnetin ispat ettiği şekilde ispat etmezler. Her yönüyle onlar ehl sünnetlendir dememiz icap etmediği gibi. Onların ehl sünnet mensup oluşlarını Tamamen reddetmemizde icabetmez. Yani ehl-i sünnete muvafık oldukları yönlerde vardır. Biz deriz ki, onlar ehl-i sünnete uygun düştükleri meselelerde ehl-i sünnettendirler. Ehl-i sünnete muhalefet ettikleri meselelerde ise ehl-i sünnete aykırıdırlar. İşte böylece tavsiye gitmek, kendisiyle hakkın adaletin gerçekleştiği yoldur. Yani mücmel olarak söyleyip de zulmetmek gerekmez allah Teala söz söylediğin zaman adaletli olun buyurmuştur Enam Suresi 152. ayetinde. Sonuç olarak onların mutlak surette ehl-i sünnet dışına çıkartılmaları adaletten olmayacağı gibi tamamen ehl-i sünnete dahil edilmeleri de yine adaletten olmaz. Vacip olan her hak sahibine hakkının verilmesidir. Evet. Yine vasıtiye şerhinde şöyle diyor. İmtemiyye'nin bu tarifi eşerler, Maturidiler ve benzerlerinin el-Sünnet ve'l-Cemaat'ten olmamalarını gerektirir. Zira onlar şaibelere tutunmuş ve dine bid'atler sokmuşlardır. Doğru olan da budur. Çünkü eşerler ve Maturidiler Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda tuttukları yol bakımından el-Sünnet ve'l-Cemaat'ten sayılmazlar. Bu konuda el-Sünnet ve'l-Cemaat'e muhalefet ettikleri halde nasıl el-Sünnet'ten sayılsınlar? Denilir ki ya bu eşarilerle matürilerin gittiği yol doğrudur, ya da selefin gittiği yol doğrudur. Bilmektedir ki doğru olan selefin yoludur. Çünkü burada selef, sahabeler, tabi'in ve onlardan sonraki hidayet imamlarıdır. Doğru olan selefin gittiği yol olduğuna göre, onlara muhalefet eden bu kimseler, yani eşar ve matüriler, bu konuda el-i sünnetleri cemaatten olamazlar. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 12. ayetinde şöyle buyuruyor, ''Hakkın dışında sabıklıktan başka ne vardır?'' Eğer biz Hakk'ın Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabelerine öğrettiği şey olduğunu kabul ediyorsak, başka bir şey kabul etmemiz mümkün değil, eğer Hak Allah Resulü'nün asamına öğrettiği din ise, onların muhalifi olan hangi fırka olursa olsun, eşari, maturidi, mutezile, cehmiye, hariciye, mürciye neyse artık, bu fırkaların hiçbirisi haktan sayılmaz, Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır buyuruyor. Yani e, bugün batıl ehli itham ediyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanı da buna dair. Diyor ki, Selefiler kendilerinden başka kimse iyi doğru yolda kabul etmiyor. Evet, biz Allah Azze ve Celle'nin kitabına böylece iman ediyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinin yolunun bir tane olduğunu, bunun dışındaki yolların ise, yani Rasulü hitaben Enam Suresi 3 Ayetinde geliyor bu. De ki, bu benim dost doğru yolun. Böyle de mesne diyor Rasulü. Hazar Bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun. Fethi ona uyun. Yollara uymayın ki, size hakkın yolundan ayırır. Yani yol Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam getirdiği yoldur. Başka doğru yok. Ayet Yunus suresi 32. ayetinde zaten zikrettik. Hakkın dışında sabıklıktan başka ne vardır? Buna delalet eden daha pek çok e, ayetler var. Fakat konumuz bu değil. E, biz şunu söylüyoruz. Evet, Selet'in yolundan başka bir yol doğru değildir. Biz işte insanlara politik yaklaşımlarla e, umut tacirliği yapan kimselerden değiliz. Çünkü bizim dünyadan e, insanların elindekilerden, bir beklentimiz de yok. Yine onların elindekilerden bir korkumuz da yok. Biz Allah Azze ve Celle'nin cennette ve cehennemde vaat ettiklerine iman ettik. Kimisi cehennemle tehdit edilmiştir. Kimisi cennetle müjdelenmiştir, vaat edilmiştir. Biz cennete talibiz. Cehennemden de sakınıyoruz. Bu sebeple batılın hepsini reddederiz. Kimseye yaltaklanma gibi bir derdimiz yok. O yüzden hak neyse bunu söylemek zorundayız. Birilerinin hoşuna gitsin veya gitmesin. Allah Azze ve Celle bizi hak üzerinde hepimizi sabit kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve eşhedü en la ilahe illan ve estağfurke ve